innaa huwana as-saafiru wanaa udzubillahi min shururi fusaana wa min sayyaati a'maalina man yattihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu washadna la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu washhadna muhammadan abduhu wa rasooluh ya ayyuhalladheena aamanut taqullaha haqqa tuqaatihi wa la tamootunna illa wa antum muslimoon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 وَمَا يُؤْتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن نسخ الحديث كتاب الله وخيرالهديه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشَرر الأمور مهتساتها وكل مهتسة بدء وكل بدء ضلاله وكل ضلالة في النار جادة الوليد bölümünde devam ediyoruz Salih aleyhisselam 1091 numaralı rivayet. Abdullah bin Abbas radıyallahu maden. Allahu Teala Salih aleyhisselamı kavmine gönderdi ve kavmi ona iman etti. Salih aleyhisselam ölünce kavmi tekrar küfre girip İslam'dan çıktı. Allahu Teala Salih aleyhisselamı tekrar diriltti ve o kavme gönderdi. Salih aleyhisselam ben salihim deyince kavmi onu yalanladılar ve dediler ki salih öldü eğer sen salih isen ve doğru söylüyorsan bize bir değil getir. Bunun üzerine Allah dişi deveyi gönderdi. Onu da inkar ettiler ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Allah onları helak etti. Bunu Hasan İsnad'la Taberi tefsirinde yine İbni Ebe tefsirinde rivayet ediyor.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 İbn Müstedid'den naklen Busayr el-Etafta, fakih i Mekke'de, Ahmet Müstedid'de, hakim Müseddire'de, İbn İban Sayyinde, Bezzar teşbihleste'de, Taberi tefsirinde, İbn tefsirinde, Taberani Mucemü'l-Evsat'ta, Ezrah i Ahbaru Mekke'de, İbn Ebittünyayl el-Ukubat'ta, Hatib el-Bağdadi'de, El-Esma'ul Müpemede rivayet etmiştir. 1093 numaralı rivayet Abdullah bin Zema radıyallahu anh'tin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbedeyken hutbede Salih aleyhisselamın devesini ve onu boğazlayan kimseyi zikretti. Sonra onların en sapkını ileri atıldığında ayetini okudu Şems suresindeki ve şöyle buyurdu. Toplumun içinde Ebu Zema gibi katı, kuvvetli ve arkası güçlü bir adam deveyi boğazlamak için ileri atıldı. Bunu da sayısatla bu Arap ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. 1094 numaralı numaralı rivayet. Ammar bin Yasir radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anı ile bana şöyle buyurdu. İkinize insanların en azgınlarından iki kişinin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Biz evet ey Allah'ın Resulü dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biri, deveyi boğazlayan Semud kavminden Uhaymir olarak bilinen kişidir. Diğeri de seni şuradan vurup da şurasını kanla ıslatacak kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada onun önce başına sonra sakalına işaret etti. Bunu da Hasan İsnadlı Ahmet bin Ambel Müsnedin'de. Ebu Naim Delail'in Hakim el-Müstedrek'te, Beyhaki Delail'de, Dulabi el-Kuna'da, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Amma radıyallahu anh Sıff'in savaşında öldürülüyor, Ali radıyallahu safında savaşırken. Onun öldürülmesiyle zaten Ali radıyallahu tarafı Hakk'a yakın taraf olduklarını anlıyorlar. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere, bu aradaki hadiste zikretmiştik ondan önce. Nebi Aleyhisselam işte ve ammara diyor. Ammara yazık oldu diyor. Onu bağı bir topluluk öldürecek diyor. Ammar onları Allah'a onları da ammarı ateşe çağırıyor diye. Ammara da Sıffin'de Ebul Gadiye diye, diye birisi öldürüyor. Aynı bu şekilde tarif edildiği gibi. Şuayb Aleyhisselam 1095 numaralı rivayet İbn Abbas radıyallahu anhu Seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Hud 91 kavli hakkında dedi ki, Şuayb Aleyhisselam'ın gözleri görmüyordu. Bunu da Hasan İsnad'la İbn-i Ebi Atim tefsirinde, Hakim Müsrederek'te, Hatip El-Bağdadi tarihinde ve yine İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Şuayb Aleyhisselam, kimin kayınpederi? Musa Aleyhisselam'ın. Kasas suresinde, İsmen geçmez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İsmen başka rivayetlerde söyler. Kasas suresinde Musa Aleyhisselam 20-25. ayetlerde geçtiği üzere Medyen'e gittiği zaman Medyen'de işte e, surede anlatıldığı üzere iki tane kız geride duruyor. Sulayamıyor hayvanlarını. şu ayba, Musa Aleyhisselam yardım ediyor onlara. Sonra babaların yanına götürüyorlar. 8 yıl Çalışmana karşılık kızlarımdan birinde sana nikahlayacağım diyor Şuayb Aleyhisselam. Anlaşıyorlar, surede hepsi anlatılır Kasas suresinde. Ondan sonra 82 yılı da tamamlıyor Musa Aleyhisselam. On yıl kalıyor Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın yanında. Ondan sonra ailesini alıp tekrardan Mısır'a dönüyor Firavun'un memleketine. Üzeyr Aleyhisselam'ın kıssası 1096 numaralı rivayet. Halife Nebi Talip Radıyallahu An dedi ki Allah'ın Nebisi Ömer Aleyhisselam genç yaşta kendi şehrinden çıkıp yapılar çökmüş, çatıları, döşemelerin üstüne yıkılmış bir köye gidince Allah bu köyü ölümünden sonra nasıl diriltecek dedi. Bunun üzerine Allah onu tam 100 yıl ölü halde bıraktı ve sonra diriltti. Bakara Suresi 259. Allahu Teala ilk önce gözlerini diriltti ve Üzeyr aleyhisselam kemiklerinin birbiri üstüne dizilmesini seyretmeye başladı. Sonra etle giydirilip kendisine ruh iflendi. O genç bir adamdı. Kendisine ne kadar kaldın denilince bir gün yahut günün birkaç saati bir müddet dedi. Allahu Teala da bilakis yüz sene kaldın buyurdu. Şehre geri döndüğünde genç olarak bırakmış olduğu komşusu çok yaşlı bir ihtiyar olmuştu. Bunu da sayıh, mevkuf isnatla yani Ali radıyallahu anh'ten ona kadar ulaşan isnatla Hakim Müsredrek'te İbni Ebi Atim'de, tefsirinde rivayet etmiştir. Yusuf aleyhisselam 1097 numaralı rivayet. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a da Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, Yusuf bin, Yakup bin, İshak bin, İbrahim aleyhisselamdır. Bunu da Say-i Sınat'la bu arı rivayet ediyor. 1098 numaralı rivayet Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yusuf aleyhisselama güzelliğin yarısı verilmişti. Bunu da yine Müslim rivayet ediyor. 1099 numaralı rivayet Ebu Rere radıyallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Yusuf'un kaldığı hapishanede ben olsaydım, sonra bana davetçi gelseydi hemen icabet ederdim. Bunu da Say-i İsnat'la Buhar ve Müslim rivayet ediyor. Yani Nebi, Nebi aleyhisselatü vesselam Yusuf Aleyhisselam'a Yusuf Suresi'nde geçtiği üzere zindandan çıkabileceği söylenince ben diyor tamamen haklı oldum, tamamen temize çıkmadan bu zindandan çıkmıyorum. Zindan bana daha sevindir diyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben olsaydım gelseydi çıkardım diyor. Ayşe Radıyallahu anh'a da diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken o diyor iki işten diyor, en kolay olanını seçerdi diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, onun yaşantısını anlatırken. Ama diyor haram bir şey varsa da diyor ona en uzak duran kimse oydu diyor. Zülkarneyn Nebi miydi? 1100 numaralı rivayet Ebu Rer e radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tubba lanetlenmiş miydi? Değil miydi bilmiyorum. Zülkarneyn bir Nebi miydi, değil miydi bilmiyorum. Bunu da Buhar ve Müslümin şartlarına göre sayısınatla Hakim Müse direkte, İbn-i tefsirinde, Ebul Kasım El-Hannayi, El-Hannayiyatta, i̇bn Azim el-Muhalla'da, Beyyaki Sünen-ül Kübra'da, İbn-i tarihinde rivayet etmiştir. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam diğer rivayette de Zülkarneyn yerine Üzeyr Nebi miydi, değil miydi bilmiyorum demiştir. Bu da yine Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla Ebu Davud Süneninde Ebu Osman Buhayri Fevayette İbn-i Abdilber Camii'nü Beyanir İlinde i̇bn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. 1101 numaralı rivayet Ebu Tufeyl Amir bil Vasile radıyallahu anh dedi ki Ali radıyallahu anh Zülkarneyn'in nebi olup olmadığı sorulurken işittim Dedi ki salih bir kul idi. Allah'ı sever, Allah da onu severdi. Allah için samimiydi ve Allah tarafından temizlenen bir kişiydi. Allah onu kavmine gönderdi ve kamyonun başının bir tarafına yani boynuzuna vurarak öldürdü. Sonra Allah cihad etsin diye onu tekrar diriltti ve kavmine gönderdi. Bu sefer başının diğer tarafına vurdular ve onu bir kez daha öldürdüler. Allah cihad için onu tekrar diriltti. Bu sebeple de Zülkarneyn yani iki boynuz sahibi diye adlandırıldı. Aranızda da onun gibisi vardır. Bunu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sayıslaştılar. Taberi tefsirinde Ziyâül Mukteser muhtarada İbn Ebas'ı ve Sünne'de El Hilayet sahibi zikretmiştir. Yine İbnü'l Enbarî El Azdat'ta İbn Abdülhakem'de Fütüv'u Mısır'da rivayet etmiştir. 1102 numaralı rivayet Habib bin Hammaz radıyallahu anh'ten Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın yanındaydı. Bir adam ona Zülkarney'in doğuya ve batıya nasıl ulaştığını sordu. Ali radıyallahu anh dedi ki, Sübhanallah ona bulutlar musahhar kılındı, sebepler verildi ve onun için nur yayıldı. Daha arttırayım mı? Bunun üzerine adam susunca Ali radıyallahu anh'te sustu. Bu da Müslim'in şartına göre Sahih İsnatla Ziyâü'l-Muktisel Muhtar'a da rivayet etmiştir. Musa Aleyhisselam'ın fazileti 1103 numaralı rivayet. Ebu Lera Radıyallahu Anh'ten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. İsra gecesi götürüldüğümde Kızılkum tepesinde bulunan Musa'ya uğradım. Kabrinde kıyam halinde namaz kılıyordu. Bunu da Say-i Müslim rivayet etmiştir. Musa Aleyhisselam'a eziyet edenler Ebu Rere 114 numaralı rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Musa Aleyhisselam utangaç ve hayalıydı. Hayasından dolayı cildinden bir şey görünmezdi. İsrailoğulları bu yüzden kendisine eziyet ederlerdi ve Bunun böyle örtünmesinin tek sebebi ya cildinde cilt hastalığı olması veya hayalarında şişlik ya da başka bir hastalığının olması derlerdi. Allah Musa'yı onların söylediklerinden temize çıkarmak istedi. Musa aleyhisselam bir gün yalnız kaldı ve elbiselerini bir taşın üzerine koyarak yıkandı. Yıkandıktan sonra elbiselerini almak üzere taşa yöneldi. Fakat taş elbiselerini alıp yürümeye başladı. Musa Aleyhisselam da asasını alarak taşın peşine düştü ve Ey taş elbiselerimi ver! <gülüyor> Ey taş elbiselerimi ver! demeye başladı. Sonunda İsrailoğullarından bir toplumun yanına bu vaziyette vardı. Ve onlar da Musa Aleyhisselam'ı çıplak vaziyette Ve yaratılış olarak insanların en güzeli olarak gördüler. Böylece Allah da Musa Aleyhisselam'ı onların söylemekte oldukları şeylerden temize çıkardı. Sonra taş durdu. Musa Aleyhisselam da elbisesini aldı ve giydikten sonra asasıyla taşa vurmaya başladı. Vallahi Musa'nın asasının darbelerinden dolayı o taşta 3, 4 veya 5 yara izi vardır. İşte Allah-u Teala'nın ''Ey iman edinler!'' Siz de Musa'ya eziyet verenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah yanında şerefliydi. Ashab suresi 69'daki kavli de buna işaret etmektedir. Yine burada Eyyub Aleyhisselam'dan da gelmişti bir rivayet. O da bu arada geçer. Yani çıplak yıkanmaya bir delil vardır. E, bunu hani önceki Kavimlerin önceki şeriatlar diye reddetmeye yol yoktur. Hani bu tarz şeylere bile İsrailiyat muamelesi yapılabiliyor. Yani bu tarz meselelerde bizden önceki şeriatlarda zaten ne demiştik hani Allah katında din bir tanedir. İşte Allah Azze ve Celle inned dina indallahi l-İslam diyor yani Allah katında din İslam'dır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da peygamberler anaları farklı kardeştirler, dinleri bir kardeştirler diyor. Yani akide olarak önceki derslerde değinmiştik yani e, Yahudiler Yahudilik bidatını çıkardıkları zaman İslam'dan saptılar, Hristiyanlar aynı şekilde yani dinlerini bozdular. Ama şu farklı bir mesele yani ahkamda onların şeriatlarında helaller haramlar başkadır. Mesela Maide suresi 48'de geçen Şiraten ve minhace i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da bunu o şekilde açıklıyor. Yani helal haram değişebilir. Ama ne zaman ki Nebi aleyhissalatü vesselamın bunun gibi onayladı yani burada onay bunu anlatmasıdır zaten. Başlı başına Nebi'nin onayıdır bu. Bu tarz meseleleri de önceki şeriatlara e, dayanılır. Yani onlarda delil vardır. Nebi'nin ikrarıdır bu. Tıpkı e, Sırf onlarda değil, Arap örfünden olan mesela nedir? Sarıktır ya da işte sakaldır. Yani her şeyde muhalefet etmemiştir müşrikleri. Allah'ın onayladı yani Allah'ın dolaylı onayladığı, Nebi'nin yaptığı, yapmaya devam ettiği şeyler bize sünnet kılınmıştır. İsrailiyat meselesi de öyledir. Yani bugün özellikle işte mutezile, harici, bunun gibi fırkalarda İsrailiyatları tamamen, İsrailiyat rivayetleri tamamen dine, Kur'an'a, sünnet aykırıymış gibi göz ardı etine çöpe atma var. Bu doğru bir usul değildir. Ee, Nebi aleyhissalâtu vesselâm, e, kitab elini ne onaylayın, ne tasdik edin, ne yalanlayın diyor. E, deyin ki diyor, biz Allah'a ve Resulüne ve bize indirilene iman ettik diyor ayeti okuyor sonra. Yani burada e, İsrailiyat rivayetleri de bizim elimize, İsrailiyattan bir şey geliyorsa üç tane ihtimal vardır. Bir, bu zaten ya bizim dinimizde onaylanmış bir meseledir, kitapla, sünnetle. Bu zaten biz bunu ayetten ya da hadisten dolayı biliriz bu meseleyi. Bu gelen de doğrudur deriz. Bizde de bu şekildedir. Oradaki kıssa anlatılabilir. İki, bizim şeriatımıza aykırı bir mesele vardır. Bunu, bu da kendi içinde ya o eski şeriattaki farklılıktan dolayıdır, Ya da uydurmadır, katılan bir şeydir. Bunu reddederiz. 3 bizim şeriatımızda aykırı bir mesele değil ama biz bunu onaylayamıyoruz da. İşte burada biz o hadiste amel ederiz. İşte, la tusaddiku ehlil kitabı ve la tukezzibuğum. Yani ne tasdik edin ne yalanlayın. Mesela nedir? İşte Tevrat'ta Adem Aleyhisselam'ın doğum tarihi verilir. İşte biz bunu yalanlayamıyoruz. Milattan önce 3761 öyle bir tarih veriyor. Tam tarihi veriyor. Yalanlamaya bir yol yok. Onaylayabiliyor musun? Onaylayamıyorsun. Çünkü onların dinlerinden bozmadığı bir hak olma ihtimali var. Yani buradaki mesele budur. İsrailiyattan gelen şeyi yalanlama, bilmeden bir hakkı yalanlamış olabiliriz. Nebi, hadis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da hadisi bir rivayetinde bunu söylüyor zaten. Bilmeden bir hakkı yalanlayabilirsiniz diye Ama biz bunu kabul edemiyoruz. Yani bu doğrudur da diyemiyoruz. Çünkü bizim elimizde kesin bir karine yok. Bize bunu aktaranlar zaten e, doğrudan kafirler olma ihtimali yüksek ehli kitapsa. Onun dışında da dinleri tahrif olmuş. O yüzden bunlara da biz e, ne yalanlıyoruz ne tasdik ediyoruz. Özellikle e, şeylerde de böyledir. Yani e, tarih kitaplarında mesela megazilerde, siyerlerde Ee, tarihçiler hadise, isnada çok önem vermezler. Onlar genellikle anlatırlar. Mesela işte Vakidinin Megazisi, Siyeri, bunun gibi kitaplarda işte bunlar tarihte otorite olmalarına rağmen e, her yerden aldıkları meseleleri saatlerce anlatan insanlar zamanında ve bunu kimden aldıklarını söylemiyorlar. Yani biz bunlara da mesela aynı İsrailiyat gibi anlattığı olayın bir aslı var ama detaylarında Biz onları ne reddedebiliyoruz ne yalanlayabiliyoruz. Yani e, rivayetlerde de mesele bu böyle siyah beyaz değil. Bazı şeylerde tevakkuf gerekiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi. 1105 numaralı rivayet Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, Musa ve Harun aleyhisselam dağa çıkınca, Harun aleyhisselam vefat etti. İsrailoğulları, onu sen öldürdün. O bizi senden daha çok seviyor ve yumuşak davranıyordu, dediler. Ve böylelikle Musa aleyhisselama eziyet verdiler. Bunun üzerine Allah melekleri emretti. Melekleri de Harun aleyhisselamı alıp, İsrailoğulları arasında gezdirdiler. Ve onu kendiliğinden, onun kendiliğinden öldüğünü söylediler. Böylece Musa Aleyhisselam'ın doğruluğu kendilerine gösterildi. Sonra melekler onu götürüp defnettiler. Mezarının yerini sadece kartal bilir. allah Teala da onu sağır ve dilsiz kılmıştır. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatlı Ahmet bin Meni'den naklin, Metalübel Aliye'de i̇bn Hacer, Taberi tesirinde, Ziya-ül Makdisel Muhtara'da Akibel Müsnedrek'te, Mehamili Emalisi'nde, İbn-i Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Burada son olarak şuna da değinelim. Mesela şimdi bir önceki rivayette Ebi Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak aynı Ashab Suresi 69 hakkında Musa Aleyhisselam'ın işte kavminin şu konuşmaları aktarılıyor. Onun mutlaka vücudunda bir sıkıntı var ki Cildini göstermiyor. Ayetin nüzul sebebi bu olarak veriliyor. Bu rivayete bakıyoruz. Ali radıyallahu anh'den başka bir şey zikrediliyor. Şimdi burada yani tefsirde bu tarz şeyler olabilir. Yani iki üç tane farklı mesele gelebilir esbabın nüzulde. Yine Bakara suresinde var mesela işte e, kim cibrile düşmansa ayeti sahih tefsirde aktarıyor müellif. Oradan bakabilirsiniz. İki tane ya da üç tane nüzul sebebi aktarılıyor. Yani bunların aynı dönemde ya da dönem dönem olmuş olmaları, sonradan ayetin gelmiş olması mümkün. Diğer türlü onun dışında ayetin umumu var. Yani sebebin hususuli yani ayetin umumiliğini engellemez. Yani bu ne demek? Ayette umumen Musa aleyhisselama bir eziyet verme aktarılıyor. İsrail hem o şekilden bu şekilde eziyet vermişler Musa Aleyhisselam'a. Yani tefsirde bu tarz şeyler çokça görülebilir. Hani e, misal vermek gerekirse mesela Tövbe Suresi 100. ayette işte muhacirlerden öne geçenler Eshabu'l-kawnel evvelu mine'l-muhacirin ensar Ensar ve muhacirlerden öne geçenler وَالَّذِينَ تَبَعُّهُمْ بِيْسَنِ diyor Allah Azze ve Celle. Ve onlara ihsanla tabi olanlar. Şimdi burada ihsanla tabi olma umum bir lafız. Katade diyor ki tabinde, Katade Raymoğlu'la bunlar tabindir diyor. İşte burada bir tahsis yok. Tahsis demek ne demek? Ayet sadece tabiini kapsar diyemeyiz biz. Ayetin lafısı umum. Yani bunun tahsis olması için aykırı bir şey gelmesi lazım. Burada tefsir var. Yani ayetin olabilecek manalarından biri. Umumu zaten ilk başta bunu gösterir. Muhacire ve insara İslam'la tabi olanlar öncelikle kimdir? Tabindir. Öncelik budur. Ama bu kıyamete kadar onlara İslam'la tabi olan herkesdir bu ayetteki. Yani bu tefsirdir. Bu Said Tefsir'in ilk cildinde de bu usulde bu anlatılıyor. Mesela tahsise misal verelim. Allah Azze ve Celle, Bakara suresinde itikafa girdiğiniz zaman diyor. وَاَنْتُمْ اَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Mesela bu umum. İtikafa her yerde her zaman girilebilir. Bir kişi bununla delil getirebilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Üç mescid hariç itikaf yoktur diyor. Burada bu tevstir değil bu tahsistir. Yani aykırı geliyor ayete. Aykırı geldiği için oradaki manayı kısar. Yani biz deriz ki itikaf sadece 3 mescitte olur. Bu ayetin umumuyla delil getirmek ne olur? Müteşabiye düşmek olur. Artık o müteşabiye olur. Çünkü tahsis edilmiş umumdur o. Yani bu çok karışık gelmesin bu ifadeler. Bunlar en temel şeyler. Bunlara bakalım inşallah. Yani tefsirle tahsis böyledir. Tefsir ayetin birkaç şekilde açıklanması. Bu açıklamayı da yapmaya tabii ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ve ondan almış olan selef şeydir, yetkilidir, onlar önceliklidir. Ama tahsis ayet aykırı bir meseledir, ayetin açıklanmasıdır. Mesela maide 44 meselesi öyledir. Ayetin umumu neyi gösterir? Allah Azze ve Celle'nin hükmü lökmetmeyen herkesin kafir olduğunu gösterir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Müslim'de geçen hadiste 44-45-47'yi okuyor. Sonra diyor ki, Diyor. Bunların hepsi kafirler hakkındadır. Yani aslı kafir hakkındadır. Bir kişi bunu umumuyla delil getirip Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen bir Müslümanı bu ayetle tekfir edemez bu şekilde. Yani o teferruatı vardı da hani bu mesele o ayete bir kısıtlama getirmedir, tahsistir. Fy bânak allâhu müebi hamdik ve eşhedu enn la ilahe illa'n tevahtake la şerikelek ve estafirike ve teubelik.